bir yokmuş bir Nasrettin Hoca varmış Nasrettin Hoca deyince akla başında sarığı sırtında cübbesiyle göbekli top sakallı ve güler yüzlü bir hoca gelir O hoca ki alaycıdır ama insanları küçümsemez Hazır cevaptır ama Kalp kırmaz, kurnazdır, ama kötülük düşünmez. Saf dilliyi akıllı olmasını engellemez. Bunun içinde hem sevilir, hem sayılır. Hikayeleri de hem eğlendirir, hem düşündürür. Onun sözleri kimseye batmaz, şakaları kimseyi incitmez. Necip 1208 yılında Sivrihisar'ın Horto köyünde doğmuş. Babası köyün imamıymış. Okuma yazmayı ve ilk din derslerini babasından öğrendikten sonra bilgisini ilerletmek için Sivrihisar'a gitmiş. Ancak babasının ölümünden sonra imamlık yapmak üzere gene köyüne dönmüş. 29 yaşındayken Ünlü bilginlerden ders almak için ailesiyle beraber Akşehir'e yerleşmiş. O zamanlar önemli kültür merkezlerinden biri olan Akşehir'de kadılık ve müderrislik yapmış. İnsanlarla hoş geçinmeyi, kötü olayları bile güler yüzle karşılamayı öğütleyen hocamız... ...güler yüzü ve şakacı babacan kişiliğiyle ölünceye kadar sevilen, sayılan... ...ve aranan bir kişi olmuş. 1284 yılında... ...76 yaşında öldüğünde... ...Akşehir'deki büyük mezarlığa gömülmüş. Dört bir yanı açık olan türbesine... ...bir tek kapı yapıp... ...kapıya da kocaman bir asma kilit vurmuşlar. O günden sonra da... ...isteyenin girip çıkabileceği... ...kapısı bacası açık yerlere... ...hocanın türbesi gibi denmiş... Aslında hoca ve onun hikayeleriyle birlikte pek çok deyim yerleşmiş dilimize. Belki siz de bazılarını duymuşsunuzdur. Mesela ye kürküm ye, tavşan suyunun suyu. Parayı veren düdüğü çalar ve ya tutarsa. Şimdi gelin hep birlikte bu deyimlerin nasıl doğduğunu... Hocamızın neden bu kadar çok sevildiğini, neden öteki ülkelerde de tanındığını anlatan hikayeleri Can Baba'dan dinliyor. Benim hocanın karısı bir gün oturup çamaşır yıkıyormuş. Fakat çamaşır çok olduğundan evdeki küçük kazan pek işe yaramıyormuş. Hocaya seslenmiş. Aman hocam demiş ne olur komşulardan biraz büyükçe bir kazan isteyiver. Şu çamaşırları kolayca yıkayalım. Hoca da gidip bitişik komşusundan büyükçe bir kazan istemiş. Komşu önce pek gönüllü olmamasına rağmen... Sonunda kazanı vermiş Çamaşırlar yıkanmış iş bitmiş Ve hoca kazanı geri götürmüş Komşusu kazanı alırken bir de ne görsün Kazanın içinde bir kazan daha Hoca efendi bu da ne deyince Hoca sevimi görünüşüyle Senin kazan doğurdu al güle güle kullan demiş Komşusu bundan bir şey anlayamamış ama bedavadan yeni bir kazan sahibi olmakta oldukça hoşuna gitmiş. Aradan biraz daha zaman geçmiş. Bizim hoca yine çalmış komşusunun kapısını ve kazanı tekrar ödünç istemiş. Komşusu bu kez sevinerek yine bizim kazan doğurur diyerek hocaya kazanı tekrar ödünç vermiş. Hoca kazanı alıp gitmiş. Aradan epi zaman geçmiş Ancak kazanın geri gelmediğini gören komşusu Bu kez hocanın kapısını çalmış Hoca efem demiş bizim kazan nerede Bunca zaman geçti hala geri gelmedi Hoca bu kez üzgün bir tavırla ''Ah komşu hiç sorma. Sizin kazan rahmetli oldu.'' Komşusu şaşırmış ve başlamış bağırmaya ''Yahu hoca hiç kazan ölür mü? İnanmam böyle şeye inanmam. Kazan ölmez.'' Ama hoca böyle kuru gürültüye pabuç bırakacak cinsten değil tabii. ''Bre adam demiş.'' Sana kazanını geri getirdiğim zaman Kazanın doğurduğuna inandın da Şimdi öldüğüne için inanmıyorsun Nasrettin Hoca bir gün yemeğe davetliymiş her zamanki gibi günlük giysilerini giymiş ve ziyafete gitmiş. Oturmuş bir kenara. Ama yüzüne bakıp bir bu yüreten olmamış. Şaşırmış kalmış. Yine her zamanki düşünceli haliyle uzun uzun kafasından geçirmiş. Ve ben yapacağımı bilirim demiş. Hemen evine koşmuş ve dolapta duran samur kürkünü alarak... Giymiş ve ziyafet evine Tekrar gelmiş Bu kez hocayı kapıdan karşılamışlar Koltuğuna girmişler Hemen yar açıp Baş sofraya buyur etmişler Sofraya oturan hoca Etrafına bakınmış Bir de kürküne bakmış Sonra da kürkünü ucundan tutmuş Ve pilav sahanın Ortasına uzatıp Buyur ye kürküm ye Ye kürküm ye Diye söylemeye başlamış Hoca efendi ne yapıyorsun öyle? Madem ki itibar Kürkeydi, o halde yemeği de Kürkesin demiş. Bir komşusu hocaya gelmiş bir gün sormuş. Hoca efendi, sen de 40 yıllık sirke bulunurmuş.'' ''Doğru mu?'' demiş. ''Doğru'' demiş hoca. ''O halde bir kaşık verir misin?'' ''Vermem'' demiş hoca. ''Komşu çok bozulmuş.'' ''E aşk olsun, yazıklar olsun sana'' demiş. ''Demek bir kaşık sirkeyi esirgiyorsun benden.'' O zaman hoca şu cevabı vermiş. ''Her isteyene verseydim bu sirke 40 yıl kalır mıydı bende?'' Hoca bir gece rüyasında bacadan bir kese altın düştüğünü görür. Keseyi açar, altınları sayar, bakar, 99 tane. Hoca yüz olmazsa istemem deyip keseyi pencereden fırlatıp atar. Uyanınca rüyasını herkese anlatır ve ben yüz altın olmazsa istemem, 99 tane bile olsa almam der. Hoca'nın bu sözleri çevreye yayılır. Şaka yapmayı seven zengin bir komşusu bir gece hoca'nın bacasından aşağıya bir kese altın atar. Sabah uyanan hoca bir de bakar ki ocakta bir kese. Açar bakar altın dolu. Sayar 99 çıkınca e eh, 99'u veren yüzü de verir deyip atar cebine. Ertesi gün arkadaşı Çalar Hoca'nın kapısını "Ee Hoca" der. Ver bakalım şu bizim 99 altını. Sen her zaman 99 olsa almam demez miydin? Ben de sana bir şaka yaptım. İçinde 99 altın olan bir kese altını bacadan attım. deyince. Hoca "Yo olmaz öyle şey. O altınlar benim" der. Tabi kavga başlar. Hocanın arkadaşı... ...madem öyle diyorsun... ...kadıya gidelim... ...kim haklı o karar versin der... ...hoca da... ...hay hay diye cevaplar... ...gidelim ama oraya kadar... ...yaya gidemem... ...ve bu eski de ...kadının huzuruna çıkamam... ...adam ne yapsın... ...bir eşek... ...bir de değerli kürk getirir... ...hoca kürkü giyer... ...eşeğe biner... Adam peşinde mahkemeye giderler. Adam olanları kadıya anlatır. Ve altınların kendisine verilmesini ister. Bunun üzerine hoca kadı efendi der. Bu adam komşumdur. Tanrı'nın bana gönderdiği altınları sayarken görmüş olacak... ...elimden almak istiyor. Neredeyse dışarıdaki eşime bile sahip çıkacak. Elbette eşek benimdir diye telaşla öteki adam atılır. Ha, gördünüz ya Kadı Efendi... ...utanmasa sırtımdaki kürke de benimdir diyecek. Adam, benimdir ya o da benimdir. Sana ödünç vermedin mi hoca? Bu kez kadı öfkeyle... Yıkıl karşımdan arsız herif. Alay mı ediyorsun benimle? Çık dışarı diye adamı kovar. Hoca eve dönünce adama altınlarını, eşeğini, köşkünü geri verir. Ve şöyle der: Sen sen olda bir daha Allah'la kul arasına girmeye kalkışma. Evet. Nasrettin Hoca bağırıp çağırmadan, şakacılığıp elden bırakmadan, bir yandan güldürüp bir yandan düşündürerek Pek çok şey öğretmiş komşularına. İnsanlarla konuşurken hep alçak gönüllü, hep hoşgörülüymüş. Bilirsiniz Nasrettin Hoca alışveriş için Köyden kasabaya Kasabadan köye Eşeğine biner Heybelerini alır tıngır mıngır Gider ve gelir Yine bir gün Alışveriş için kasabaya indiğinde Heybelerini doldurmuş Tıngır mıngır köye dönmeye başlamış Ama bir gün Bu dönüşlerden birinde Köy sakinleri Tuhaf bir görüntüyle karşılaşmışlar Heybeler bu kez eşeğin sırtında değil hocanın sırtındaymış. Ve akıllı geçinenlerden biri. Hoca efendi heybeyi niye kendin taşıyorsun da eşeğin sırtına koymuyorsun diye sormuş. Hocanın cevabı şöyle olmuş. Yok olmaz olmaz. Bu hayvana yazık değil mi? Zaten beni taşıyor. Bir de heybeyi mi taşısın? Söz hocanın eşeğinden açılmışken bir hikaye daha ekleyelim dilerseniz. Hoca her zaman sözünü ettiğimiz gibi eşeğiyle kasabaya, alışverişe tıngır mıngır gitmezmiş. Bir günde eşeğini nasıl olmuş olmuş içinden dört nala koşturmak gelmiş. Tüm gücüyle eşeğini mahmuzlamaya başlamış ama... Nasıl olmuş olmuş? Birden kendine yerde bul vermiş. Tabii mahallenin çocukları doğru mu hemen hocanın çevresini sarı vermişler. Aa hoca eşekten düştü. Aa hoca eşekten düştü diye hemen alay ala vermişler. Hoca ne yapsın? Önce bozuntuya vermemiş. Yerinden kalkmış, doğrulmuş, çocuklara dönmüş. Niye gülüyorsunuz demiş. ...yülecek ne var bunda? Ben zaten inecektim. Hoca bir sabah evden çıkmış... ...ve... Akşam şöyle ağız tadıyla güzel lezzetli bir yemek yiyeyim diye düşünerek kasaba uğramış, 1 kilo et alıp dönmüş eve bırakmış. Karısına da gerekli talimatı vermiş. Ancak vakit öğle olduğunda karısı konu komşuyu toplamış. Bu güzel et parçasıyla onlara nefis bir ziyafet çekmiş. Akşam Hoca eve döndüğünde gündüz hayalini yaşadığı nefis bulgurlu eti düşünürken aa bir de bakmış önünde sadece bir tabak bulgur pilavı. Hanım et nerede? Hani et yemeği ne oldu? diye sorunca karısı "Ah efendi, ah efendi hiç sorma." demiş. "Ne oldu anlat." Mutfaktan biraz ayrılacak oldum. Bu hınzır kedi var ya bütün eti yiyip bitirmiş Hoca hemen fırlamış yerinden Gitmiş kediyi önce yakalamış Miyavlayıp Ciyaklayan kediyi aldırmadan Enzesinden tutmuş Kantarın üstüne koymuş Bakmış ki Kedi Tamı tamına bir kilo ağırlığında Karısına dönmüş Bre hatun demiş Bu tatlım Kedi ise Et nerede? Eğer et ise bizim kedi nerede? Bu hikayemizde Nasretin Hoca'nın kadılık yaptığı günlerle ilgili. O günlerde. İki Adam Gelmiş Biri Kadı Efendi Demiş Ben Bu Adamdan Davacıyım Ve Yanındaki Adam Göstermiş Ne Oldu Demiş Anlat Yolda Sırtından Düşürdüğü Yükünü Kaldırmak için Kendisi Uğraşıp Duruyordu Ben De Yanına Geldim Yükünü Sırtından Kaldırırsam Bana Ne Verirsin Diye Sordum Ve Bana O Dedi Ki Ben De Sana Hiç Veririm Eee sonra ne olmuş diye sorar hoca. Ben de razı oldum ve yükünü kaldırdım. Sonra artık bana hiçimi ver dedim. Ama bana hiçimi vermedi. Ben şimdi hakkımı istiyorum. Nasrettin hoca düşünmüş. Doğru doğru demiş. Hakkını alman gerek. Gel yaklaş yaklaş hele şöyle. Davacı ellerini ovuşturup sevinerek hocaya yaklaşmış. Hoca oturduğu yerden kalkmış ve oturduğu minderin ucunu tutarak kaldırmış. Bak bakalım demiş minderin altında ne var. Adam hiç demiş hocam. Ya işte al o hiçi git. Artık bir alacağında kalmadı herhalde. Hoca akşam eve dönerken yolda rastladığı eski bir tanıdağa selam verecek olmuş. Vay sen misin selam veren. Adam hemen hocanın yanına vermiş Ve beraberce evin önüne gelmişler. Hoca ne yapsın yarım ağızla yemeğe buyur etmiş. Adam sevinçle içeri girmeye davranınca da hoca sen azıcık bekle hele demiş. İçeri girmiş Kapıyı kapamış Karısına da aman hatun demiş Ne yaparsan yap Kapıdakini sav Karısı kapıyı aralayıp adama Hoca evde yok demişti Adam şaşırmış Nasıl olur Daha şimdi beraber geldik Gözümün önünde içeri girdi diye tutturunca Hoca dayanamamış Başını pencereden çıkarmış Amma da uzattın bir adam Belki evin iki kapısı var ''Bu kapıdan girdim, ötekinden çıkıp gittim.'' demiş. ''Evet, hocamız hem alçak gönüllü hem de hoşgörülüdür. Üstelik çok da sabırlı. Ama o da insan, onun da sabrının taştığı zamanlar olur. Gene de kabalaşmaz.'' Efendim hocanın pek güvenmediği komşularından biri bir gün kapısını çalıp hocanın eşeğini ödünç olarak istemiş. Hocanın gözü bu komşuyu pek tutmuyor ya içinden atlatmak gelmiş. Kusura kalma demiş. Benim eşeği ben başkasına ödünç verdim. Adam ne yapsın boynu bükük tam oradan uzaklaşırken içeriden eşek anırmaya başlamış. Adam şaşırmış hocaya dönmüş. Hocam içerden eşeğin sesi geliyor. Hoca da dönmüş, adama sert bir bakışla "Sen eşeğime inanıyorsun yoksa bana mı inanıyorsun?" demiş. Hoca bir sabah Kasabaya gitmek üzere Yola çıkmış Çıkmadan eşeğini güzel bir tımar etmiş En süslü Semeri üstüne takmış Ve en güzel urbalarını giymiş Yola düzülmüş Tam yola çıkarken Hocayı çok seven çocuklar Hemen etrafını almışlar Ve işlerinden biri Hocam gelirken bana bir düdük getirsene Diye seslenmiş Bunu diyen çocuklar Birbirlerini takip etmeye başlamışlar, ben de, ben de isterim, hoca bana da getir, ben de düdük istiyorum. Ama işlerinden bir tanesi, elini cebine sokmuş, çıkardığı parayı hocaya vererek, ''Hocam, al sana parasını vereyim, bana bir düdük getir.'' demiş. Ve böylece neşeyle çocuklar bizim Nasrettin hocayı kasabaya uğurlamışlar. Vakit akşam olmuş Hoca yine eski neşesiyle Kasabadan köye dönmeye başlamış Kasabadan köye Hocanın döndüğünü gören çocuklar bir anda etrafını almışlar Hocam düdüğümü aldın mı Düdüğüm nerede, düdüğüm nerede diye sormaya başlamışlar Ama hocanın cebinden Çıka çıka Sadece bir tane düdük çıkmış Öteki çocuklar bir an şaşırmışlar Ama hoca ...parasını veren çocuğa düdüğünü vermiş. Öteki çocukların şaşkın bakışları arasında... ...ee ne yapalım demiş. Parayı veren düdüğü çalar. Bizim hoca her zamanki gibi... ...keyifli keyifli evinin kapısı önünde otururken... Adamın biri elinde bir mektupla hocaya gelmiş. Hoca demiş bir ricam var. Benim okumam yazmam yok. Sana zahmet şu mektubu bir ver. Hoca istifini bozmamış mektubu almış. Bir iki heceleyecek olmuş. Tekrar denemiş ama boşuna. Mektup baştan aşağı Arapçaymış. Tabi okuyamamış. Düşünmüş ne yapsın? Serde hocalık da var. Mektubu geri vermiş. Ben okuyamadım demiş. Sen götür bir başkasına okut. Adam şaşırmış birden. Yahu yazık senin hocalığına. Başındaki o koskoca kavuğundan utan hoca. O zaman hoca... ...başından kavuğunu çıkardığı gibi... ...adamın kafasına geçirivermiş. Bana bak demiş. Eğer... ''Keramet bu kavuktaysa, hadi şimdi sen oku da görelim.'' demiş. Günlerden bir gün bir köylü hocaya bir tavşan getirmiş. Hoca da tavşanı getiren köylüyü konuk etmiş Tavşanı kesmiş Güzel kızartmış Ve kendisine bir ziyafet çekmiş Ertesi hafta olmuş Köylü yine gelmiş Hocam beni tanıdın mı Hani sana tavşan getirmiştim demiş Hoca yine Köylüyü ağırlamış Bu sefer tavşan suyundan yapılmış Bir çorba çıkarmış Ve köylünün karnı doymuş Ertesi gün Başka biri çıkıp gelmiş ve tavşanı getiren köylünün komşusu olduğunu söylemiş. Hoca onu da konuklamış ve kalan tavşanın suyundan yaptığı çorbayı çıkarıp önüne koymuş. Sonra yemekten sonra da kendisini uğurlamış. Ancak aradan daha iki gün geçmeden bir köylü daha çıkıp gelmiş. Hocan demiş, ''Ben sana tavşan getiren köylünün komşusunun komşusuyum.'' Hoca onu da buyur etmiş, sofraya davet etmiş ve önüne bir kase çorba koymuş. Ancak çorba kasesi açıldığında içinde sade sudan başka bir şey yokmuş. Şaşıran köylü, ''Hoca efendi bu ne?'' diye sorunca, hoca da ''Bu da demiş.'' Tavşan Suyu'nun Suyu. Sıcak bir yaz günü. Komşusu hocayı evine davet eder. Ortaya mükellef bir sofra kurulmuştur. Bir yanda... Bir tencere dolusu buz gibi Hoşaf Bir yanda da Lengerlerle nefis pilavlar Ev sahibi Hocaya bir kaşık verir Ama hoca bakar Ev sahibinin elinde kocaman bir kepçe vardır Ev sahibi kepçeyle Bir yandan pilavı yiyip Bir yandan da buz gibi hoşafı içerken Oh öldüm Oh öldüm dermiş Hoca bakar Elindeki Ufacık kaşıkla ne pilavı yemek ne de hoşafı içmek mümkün. Bakar bakar, yahu şu kepçeyi ver de biraz da biz ölelim der. komşusu yolda hocayı durdurmuş. Hocam bir tepsi baklava gidiyor demiş. Hoca terslemiş. Bana ne? Adam devam etmiş. Ama sizin eve gidiyor galiba hocam. Hoca dönmüş. Öyleyse sana ne demiş? Hoca bir sabah kalkmış bakmış ki eşeği ahırdan çalınmış. Hemen komşulara seslenmiş. Koşun gelin demiş. Toplanmışlar ve eşeği arayacaklarına başlamışlar hocayı suçlamaya. Biri kapıya kilit vursaydın demiş. Öteki bahçe duvarına bakıp şunu daha yüksek yapsaydın demiş. Bir başkası alayı almış ''Bu ne ağır uyku böyle hoca? Hırsız eşeği alıp götürürken nasıl duymazsın?'' Hoca dayanamamış. ''Yani insaf edin.'' demiş. ''Hepsi kabul ama şu hırsızın hiç mi suçu yoktu?'' olmaz derler doğrudur ama insanın hatasını kabul etmesi de büyüklüktür hocamız da eksiğini bilecek hatasını kabul edecek kadar büyük ve olgun bir kişi üstelik çok da iyimser. Benim hocanın bir gün canı çok sıkılmış. Çıkmış, tarla bayır dolaşmaya başlamış. Güneş bu arada iyice yükselmiş. O sırada hoca bir kabak tarlasının yanı başındaymış. Bakmış bir ceviz ağacı var. Gölgesine yatmış. Ve yattığı yerden kabakları seyretmeye başlamış. Bu arada şöyle düşünmüş. Şu koskocaman ağacın ufacık meyvesi var da şu incecik bitkinin de koskocaman acaba neden böyle? Bunların yeri değişik olsaydı daha iyi olmaz mıydı sanki? Bu sırada ağacın üstünden hocanın kafasına bir ceviz düşüvermiş. Acıyı da yerinden fırlamış hoca. Ve önce uzun uzun düşünmüş. Sonra da hemen kollarını göğe kaldırmış dua etmiş. Thank you. Hoca bir gün konuk gittiği bir köyde heybesini kaybetmiş Öteye beriye bakılmış bulamamış ve öfkeyle köyün kahvesine girmiş Etrafa göz atıp bana bakın ağalar Yah benim heybemi bulursunuz ya da ben yapacağımı bilirim diye gürlemiş Köylüler korkmuşlar telaşlanmışlar her taraf aranmış taranmış ve sonunda nihayet heybe bulunmuş Köylüler tabi sevinç içindeymişler Ama bir yandan da merak edip sormuşlar Hocam ya heybeni bulamasaydık bize ne yapacaktın? Hoca şöyle bir bakmış ve gülmüş Hiç ne yapayım demiş Evde eski bir kilim var ondan yeni bir heybe yapacaktım. Efendim hoca bir gün giderken yol kenarında bir meyve bahçesi görmüş Meyveler olgun mu olgun Dayanamamış Çiti atlayıp bahçeye girmiş Ağaçlardan birinin dalına tırmanıp meyve yemeye başlamış Tam o sırada bahçe sahibi çıkıp gelmez mi Hocayı görüp Hey ne yapıyorsun orada diye gürlemiş Hoca "Ben bülbülüm. dala kondum ötüyorum." demiş. Adam bıyık altından gülmüş. "Bülbülsen öt de bir duyalım." demiş. Bahçe sahibi "Bu ne biçim bülbül sesi be adam?" diye gülmeye başlayınca hoca "Acemi bülbül bu kadar öter." demiş. Efendim hoca bir zamanlar kadılık yaparken bir davacı gelmiş. Yana yakıla birisinden şikayet etmiş, derdini anlatmış. Hoca dikkat edinledikten sonra haklısın demiş. Çekil kenara da davalıyı da dinleyeyim. O gitmiş, şikayet edilen adam gelmiş ve davacıdan öyle bir dert yanmış ki hoca ona da haklısın demiş. Konuşulanlara kulak misafiri olan karısı şaşmış kalmış. Hocaya, efendi ikisine de haklısın dedin, böyle şey olur mu? Birinden biri haklıdır, deyince hoca başını sallamış, karısına sen de haklısın demiş. <Gülüyor> Hoca eğilmiş bakmış aşağıda bir adam. Seslenmiş ne istediğini sormuş. Adam hoca efendi demiş biraz aşağı insene ne olur. Hoca işim var ne söyleyeceksen oradan söyle. Ne olur ver hele bir şey söyleyeceğim. Bakmış hoca merak etmiş. Merdivenlerden ofluya pufluya inmeye başlamış. Kapıyı bulana kadar epey yorulmuş Aşağı inince adama bakmış Ne istiyorsun demiş Hocam Allah rızası için bir sadaka Hoca deliye dönmüş Ama pek belli etmemiş Ben sana bilirim yapacağımı diye düşünmüş Gel öyleyse benimle demiş Ve bu kez Ofluya pufluya yukarı çıkan Dilenci olmuş Sadaka isteyen yukarı çıkınca ''Hocam işte geldim artık Allah rızası için sadakanı bekliyorum.'' demiş. Hoca da bu kez içinden gülerek ''Allah versin, Allah versin.'' demiş. Bilirsiniz Hoca bir gün bir çömlek yoğurt almış Akşehir gölüne gitmiş Göle kaşık kaşık yoğurt çalmaya başlamış Görenlerden biri merak etmiş sormuş Hayrola hoca ne yapıyorsun öyle Çok önemli demiş hoca Göle yoğurt mayalıyorum Adamca şaşırmış Hilahi hoca demiş Göl hiç maya tutar mı ben de biliyorum tutmayacağını demiş hoca Ama ya tutarsa Çelebi, Akşehir'e gidip de hocayı ziyaret etmeyenlerin başına kötülük geleceğini, ziyaret edenlerin ise mutlaka gülünecek şeylerle karşılaşacağını yazar. Yolunuz bir gün Akşehir'e düşerse siz de hocayı ziyaret edin. Edin ki o hiç unutulmasın, siz de hep gülün.